Merhaba, Davos'a katılan Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kominaydo toplantıda değişen doğanın gücünün tartışılması gerektiğini söyleyerek Davos'ta bulunan çoğunluk enerji kaynaklarımızı kömüre bağımlı tutuyor ama yenilenebilir enerji endüstrisi üzerinde çok daha fazla iş sağlanacağını da kabullenilmesi gereken bir gerçek dedi. Dünya Ekonomik Forumunda yani WEF'in Davos'ta gerçekleşen 44. yıllık toplantılarının ortak konusu dünyayı yeniden şekillendirmek, toplum, siyaset ve iş dünyası açısından sonuçları. Toplantıya katılan Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaido, Huffington Post'taki bloğunda toplantının belirlenen temasına dikkat çekerek şunları yazdı. Sanırım WEF kurucusu Klaus Schwab'ın dili sürçtü. Doğanın değişen gücü yerine gücün değişen doğası dedi. Doğal felaketlerin artmasına neden olan iklim değişimini önlemek için dünyanın kalan fosil yakıtlarını yer altında bırakmak gerekiyor. Davos'ta bulunan çoğunluk enerji kaynaklarımızı kömüre bağımlı tutuyor ama yenilenebilir enerji endüstrisi üzerinden çok daha fazla iş sağlanacağını da kabullenmesi gereken bir gerçek. Greenpeace Akdeniz verilerine göre dünyadaki yıllık karbondioksit salınlarının %41'ini oluşturan kömürlü termik santraller iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri. Türkiye'deki 21 kömürlü termik santrali var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 80'den fazla yeni kömürlü termik santral kurulması planlanıyor. Greenpeace toplantının yapıldığı Davos'ta Kuzey Kutbun'daki petrol aramalarını ve Gazprom şirketini de protesto etti. AFP'nin haberine göre Greenpeace'ten Nadine Bertel, Petrol aramalarının sadece kutup ayılarının yaşam alanlarını tehdit etmediğini ayrıca dünya içinde tehlikeli olduğunu söyledi. İstanbul'da doğal güzelliğiyle ünlü Polinezköy'ü yapılaşmaya açacak imar planına karşı dört meslek odası itiraz etti. Şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve çevre mühendisleri odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne 10 maddelik itiraz gerekçelerini içeren dilekçeyi sundu. Serkan Ocağın Radikale D yer alan haberine göre İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy 1842'de Polonya'dan kaçanlar tarafından kurulan kentin doğal güzelliklerini ve özgün kültürünü koruyan ender tabiat parklarından biri. 1994 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Polinesköy'de koruma statüsünden dolayı yıllardır herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyordu. Bu nedenle Polinesköy ile ilgili 1 bölü 5 bin ve 1 bölü bin ölçekli koruma amaçlı imar planı yapıldı. Ancak planlar köye düşük ve seyrek yoğunluklu konut, turistik tesisler, banka ve finans kurumları kurulabilmesinin önünü açıyor. Bu da uzmanlara göre Polinesköy'ün betonlaşması anlamına geliyor. Bu nedenle 24 Ocak'ta 4 meslek odası ve Çekül, Kuzey Ormanları Savunması, kent hareketleri gibi bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte karara askı süresinin son günü itiraz etti. Dilekçe de planlarda öngörülen açık yüzme havuzu, perakende ticaret birimleri, ofis, muayenehane, müze, kütüphane, sergi salonu, restoran, kafeterya, banka, finans kurumları gibi yerlerin köy yerleşim alanının mevcut genel dokusunu bozacağı öngörüldü. Meslek odalarının itiraz noktalarından biri de yapılaşma ile oluşacak nüfus yoğunluğunu ormanlarda tahribata yol açacağı, koruma altındaki ormanların ve Polinesköy Tabiat Parkı ekolojik etki alanı içindeki Ömerli Havzası ekolojik koridorlarının da olumsuz etkileneceği yönündeydi. Ayrıca itiraz dilekçesinde dikilecek yeni ağaçların farklı bir ekosistem oluşturması sebebiyle var olan ekosistemi devam ettirmesi ya da tahrip olmasına engel olmasında mümkün olmayacağı belirtildi. Dilekçede yapılaşmanın sadece Ponnes köyüye yerleşik alanı ile sınırlı kalmayıp yayılacağı ve koruma altındaki ormanların bitki örtüsünün geniş bir alanda zarar göreceği ifade edildi. Gerekçeleri sıralayan meslek odaları imar planının iptal edilmesini istedi. Bu konuda Change.org platformunda başlatılan kampanyada ise 7500'e yakın imza toplanmış durumda ve kampanya devam ediyor. 3. Havalimanı, 3. Köprü, şehir ve Kanal İstanbul projelerinden mağdur olan Kuzey Ormanları Savunması üyeleri ve 6 köyden gelen köylüler yaptıkları eylemle karayolunu trafiğe kapattı. Üyüp Ağaçlı Kavşağı'nda toplanan köylüler acele kamulaştırma yoluyla arsa ve arazileriyle evlerinin elinden alındığını söyledi. Köylüler adına basın açıklamasını İhsaniye Köyü Muhtarı Adnan Görün yaptı. 150 yıldır başta manda olmak üzere tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını ifade eden sözlerine başlayan Görün, burası ülkemizde yok olmaya yüz tutmuş mandacılığın en önemli bölgelerinden biridir. Türkiye genelinde toplam 80 bin baş mandanın, 50.000'i İstanbul'un dibindeki bu köylerde yetiştirilmektedir dedi. Bölgelerinde hayata geçirilmek istenen yeni projelerin köy sakinlerine mağdur ettiğini belirten görün. Evlerimize Toki tarafından gönderilen yazıda köylünün içinde yaşadığı evler de dahil olmak üzere tüm topraklarının istimlak edileceği belirtilirken istimlak bedeli olarak da raiç bedelin 20'de 1'i oranında metrekare başına 22 ila 175 lira arasında teklifler öne sürülüyordu. Zaten 150 Yıl boyunca miras yoluyla çok ortaklı hale gelen arazilerden gelecek cüz'i paralarla hayatını başka bir yerde sürdürmesi mümkün olmayan bizler tekliflere dava ile karşılık verince istiklam, istimlak girişimi bir süre askıda kaldı diye konuştu kendisi. Evet yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.